Yaşadın, salamın, ala, resimle, bu başlıca kitap ismi sahih İlmihal hal. Da sahih Yani kişinin haline anında ihtiyaç duyduğu Sahih ilim diye. Tabi ilmi hal denilen yani ilim biz onu fıkır diye okuyacağız ama az naf fıkır değil. Ilmi hal ayrı bir şey, fıkı ayrı bir şey. Şimdi İlmihal içerisine dikkat ederseniz e, mutlaka göz atmışsınızdır kitabın. Hemen başından birkaç sayfa sonra itikad bölümü var. Çok kısa da olsa işte Ehl-i Sünnet'in itikadını anlatmaya çalışmış yazar. Şimdi e, o sebebi de bunun dediğimiz gibi İlmihal insanın içinde bulunduğu anda ihtiyaç duymuş olduğu ilimleri kapsıyor. Yani sonuna bakın işte bir en sonlarında bir alışverişi işte fıkıh kitaplarında olduğu gibi bulamazsınız tafsilatlı bir şekilde. Burada nedir mesela son kısmındaki alışveriş kısmına bakın. Faizden bahseder, büyük günahlardan bahseder. Mesela fıkıh kitaplarında pek giysiden bahseder, giyinmeden bahseder. Ona özel bir vap açmış. Yani fıkıh kitaplarıyla bunun arasında ciddi bir fark görürsünüz. Sadece Filistin'e dahi bakarsanız ikisinin arasında fark vardır. Fıkıh kitapları konuyla nasıl alır? Mesela bir alışveriş, bu yok kitabını. Fıkıh kitabından bakarsanız eğer adam girer, alışverişin tanımını yapar yasak olan alışverişleri anlatır, serbest olan alışverişleri anlatır, hayvan alımı, işte arpa buğday satın alımı, işte aklınıza gelebilecek ne varsa tek tek anlatır bir şekilde artık. Her alim kendi düzenine göre anlatır. Ama bunun bir de bakın alışveriş, faizden bahseder. Yani genel olarak insanın günlük hayatında ihtiyaç duymuş olduğu veya alım-satım alım -satım yapmış olduğu çokça bunlardan bahseder. Onun yerine bu neden bahseder? Yüze vurmanın hükmü. İşte e, yalan söylemenin hükmü yani böyle daha çok bunlara ağırlık verir ilmi hal çünkü insanın içinde bulunmuş olduğu durumu, durumda insana ihtiyacı olan şeyler bunlardır fıkıh değildir biz de ondan dolayı ne yaptık bu kitap da güzel hazırlanmış bir kitap Allah e, sahibine ecrini versin biz de dedik ki bu kitaptan başlayalım tabi şimdi bir fıkıh kitabı elimize almış olsaydık daha uzun olduğundan dolayı belki çok vaktinizi kaybedecektiniz. Ama bu konuları kısa kısa dolayı biz küçük küçük şehirler yapıp devam edeceğiz. Şimdi tabii her ne olursa anlatacağımız konu fıkh olduğundan dolayı fıkhla ilgili bir ön bilgi vermekte Allah alem yarar var. Yani kafada fıkhın ne olduğu anlaşılsın diye bir ön bilgi vermekte yarar var. Şimdi pazar günü derste de söylemiştim fıkh demek ne demekti? Derin kavrayış veya kavrayış. Yani normalde lügattaki manası kavrayış. Fehmetmek, anlamak. El fıkhı el fahim. Yalnız İslam dininde fıkhın geçtiği delillere baktığımız zaman derin anlayış olduğunu anlıyoruz. Neydi bunun örneği? Hz. Şuayb'ın kavminin kendisine Ya şuaybu ma nefkahu keseera min ve Biz senin söylediklerini anlamıyoruz yani. Tabi buradaki anlamama bizim kastettiğimiz anlamama değil. Derin anlama veya da kabul etme manasında. Söylüyorlar. Bu yüzden ne oluyor bunlara? Neredeyse hiçbir şey anlamıyorlar. Demiş Allah Azze ve Celle'nin fıkıh kelimesi anlayış manasına geliyor. Peki ıstılahta fıkıh ne demek? Yani fıkıh ilminde fıkın tanımı nedir? Terim olarak fıkıh nedir? Bilen var mı? şere'i ve ameli olan hükümleri tafsili delillerden, delillerden elde etmeye ne denir? fıkıh denir. Şere'i ve ameli olan delilleri tabi geçen ders dediğim gibi bunları sorduğum zaman cevap alamasan çok daha kalktırıcı bir insan olacağım yani. Şere'i ve ameli delilleri ve ameli delilleri şer'ai ve ameli delilleri şer'i ve ameli hükümleri tafsili delillerden bilmektir. Tafsili delillerden bilmektir. Şer'ai ve ameli hükümleri tafsili delillerden bilmektir. Ne demek bunun manası? Şimdi bir şey söyledik de manası ne demek bunun? Şimdi şerai dediğimiz şeriatı dahil olan meseleler. Öyle değil mi? Şer'i de anlıyorsunuz. Bir de ameli olacak. Kendisiyle amel edilen hükümler. Yani mesela ameli deyince ne çıkmış oldu otomatikmen? itikat ilimleri bu tanımdan çıkmış oldu. Çünkü itikat amelden ziyade e, inançla ilgili, inanç ve redle ilgili olan bir e, şey. Ondan dolayı şer'i ve ameli hükümleri, tafsiri delillerinden bilmek, Tavsili delillerinden bilmek deyince de ne çıkmış oldu? usulü ül çıkmış oldu. Yani tavsili delil ne? Her meselenin özel, özel delilinden, yani böyle tavsiliyatlı delillerinden meselelerin hükmünü bilmek. <gülüyor> mesela ne gibi? İşte e, Allah Azze dediği gibi Allah size işkiyi haram bulmuştur mesela. Şimdi bak şer'i olan, ameli olan bir mesele. içki içmek öyle değil mi? Hem şer'i hem ameli. Nereden öğrendik biz bunu? Genel bir kaideden öğrenmedik. hiçkiyle ilgili özel ve tafsilatlı bir delilde biz bunun hükmünü yapmış olduk? Biz bunun hükmünü öğrenmiş olduk. İşte buna ne diyoruz? Buna terimde fıkh diyoruz. Anlamayan var mı? Şimdi tabi bu tanımlar hep çok sonradan yapılan tanımlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde fıkhın durumu yani fıkhın durumu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde neydi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde fıkhı gibi bir sıkıntı yoktu. Çünkü aralarında yaşayan ve Allah'ın yani kendisinin direkt Allah'tan hükümleri insanlara bildirdiği, konuştuğu vahiy olan Aleyhisselatü Vesselam, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onların içine yaşadığından dolayı böyle bir sıkıntı yoktu. En fazla iki kişi fıkh noktasında çeliştikleri zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyorlardı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a soru soruyorlardı. Ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam soruya cevap verince zaten sorun kalmıyordu. Böyle olunca da fıkıhta mesela bugün olduğu gibi ayrı ayrı mezhepler, ayrı ayrı grupların oluşması söz konusu değildi. Çünkü Allah Azze ve Celle sahabeyen yenilik diyordu ki وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَقُدُهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَلْتَهُ Peygamber size bir şey getirdiği zaman onu alınız size bir şeyden nehyettiği zaman da onu terk ediniz diye. Ve eğer Allah'a itaat ederseniz, Resul'e itaat eden Muakkat ki Allah'a itaat etmiştir. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettebi'unu yahibbukum Allah. ki eğer Allah'a seviyorsanız bana tabi olun. Yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a tabi olun ki Allah azze ve celle'nin esesini sevsin. Şimdi bu bilin olan bir saha var. Yani sürekli Resulullah Aleyhissalatu <gülhet> vesselam'a itaat etmek zorunda. Doğal olarak en ufak bir mesele gelip direkt hep Kur'an'da diyor yeseluneke, yeseluneke, yeseluneke sana soruyorlar. Allah Azze ve Celle cevabını veriyor. Resulullah Aleyhisselatü ve soruyorlar. O da ya ayetle veyahut da kendisi bir hadis Kur'an'ın açıklaması olarak bir hadis söyleyerekten konuyu ne yapmış oluyor? Konuyu bağlamış oluyor. E şimdi düşünün Resulullah burada bir söz söylüyor sana bir diyoruz yok öyle, ben böyle düşünüyorum. Sen diyorsun ben böyle düşünüyorum. O diyor ben böyle düşünüyorum. Böyle zaten böyle bir şeyin söz konusu olması mümkün değil. Ondan dolayı fıkıhta ayrılık diye bir şey yoktur. Teklik bir fıkha anlayışı. Resulullah fıkhı mezhebi neyse herkesin mezhebi ve fıkha anlayışı da o yüzden özet olarak Şimdi Resulullah aleyhissalatü vesselam vefat etti. Resulullah aleyhissalatü vesselam vefat ettiği zaman tabi iş sahabaya kaldı. Öyle değil mi? Tabi şimdi mesela şöyle bir ortam düşünün. Yani sahabe diyelim ki 100 tane sahabe var. Bir konu var. Biri Resulullah aleyhisselatu vesselamın söylediği hadisi duymuş. Öbürü peygamberimizin söylediği konu hakkındaki hadisin Bu kalem sarı mıdır? Değildir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu, bu konu hakkında bir hadis söylemiş. Ebu Ureyre duymuş, İbni Abbas duymamış. Şimdi Ebu Ureyre hadise göre fetva veriyor. İbni Abbas da hadise göre değil de o konuyla ilgili genel bir kaideye başvuruyor. Veya başka bir hadise kıyas yapıyor. Ayrı bir hüküm söylüyor çünkü meseleyi duymamış. Ne olmuş oldu şimdi? Fıkıhta iki mezhep oluştu. Tabi yani biri Ebu ile biri İbn Abbas, biri Ayşe annemiz, biri işte İbn Ömer. Allah isimler razı olsun. Hepsi bunlar fıkıhta birer ekol. Öyle değil mi? Biri İbn Mesud, biri İmam Ali. Hepsi fıkıhta bir ekol olunca her insanlar da gelip bunlara soru soruyorlar. Şimdi insanlar dediğimiz kim? Tabi'in. Öyle değil mi Sahabe tabi olan insanlar. Mesela diyelim ki buna örnek verecek olursak. Ebu Hureyre diyor ki bir insan cünüp ise sabah kalktığında oruç tutamaz bir insan ise sabah kalktığında oruç tutamaz. Ne zamana kadar bu fikrinde devam ediyor? İşte Ayşe annemizin kendisine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu şekilde olduğu halde namaz kıldığını haber verinceye kadar. Mesela diyelim işte Ebu Reyre'ye göre ölünün üzerine ağlamak haramdır. Niye ölünün üzerine ağlamak haramdır? Çünkü Peygamberimiz demiştir ki Aleyhisselatü Vesselam ölüye ağlanıldığı zaman ölü de kabrinde azat görür. Ayşe annemize göre böyle bir şey yoktur. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam öyle dememiştir. Demiştir ki işte cahiliye ehli, müşrikler veya ehli kitap kendi çocukları şeylerine ölüleri öldükleri zaman ağlardı. O da bu şekilde azap gördü. Tabi bu mesele bayağı ihtilaflı bir mesele de bir örnek teşkil etsin diye söylüyorum. Sahabe işin bir kısmını duymuş öbürü tamamını duyduğunu iddia ediyor. Yani bunun eksik duyduğunu iddia ediyor. Öbürü diyor ki yok ben bu işin neyi ne yaptım? Ben bu işin tamamını duydum. Böyle olunca da ne olmuş oluyor doğal olan Böyle olmuş olunca da iki tane farklı mezhep Oluşmuş oldu otomatik mi? Yani işte biri genel kaidelere başvurdu. Artık Ebu Hüreyre mesela bu cünüplük meselesinde nereye başvurdu bilmiyoruz ama belki işte cünübün namaz kılma işine kıyas etti orucuda. Allah-u Alem Ayşe annemizde veya diğer annelerimizde yok peygamberimiz oruç tutar dediğince iki farklı medet. Şimdi sılat ağabeyinde sahabeyi bu şekilde düşünürseniz bir de mesela diyelim ki sahabe Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan iki farklı hadis duyuyor misal. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan iki farklı hadis geliyor. Herkesin bu iki farklı hadisi toplama yolları birbirinden çok farklı. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela biri gelip sahabeden Ayşe annemiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hiç ayakta misal olarak yani çok affedersiniz küçük abdestini yapmadığını söylemesi bir de başka bir sahabenin peygamberimizi işte bir ortamda ayakta küçük abdestini yaparken gördüğünü söylemesi. Şimdi sonuçta ikisi de sahabe öyle değil mi? İkisi de gördüğünü iddia ediyor. Sahabeyesi adildir. Allah Kur'an'ı Kerim'de onları temize çıkarmıştır. Ne olacak? Şimdi bu ikisinin arasını toplamak lazım. Değil mi? Bu ikisinin arasını bulmak lazım. Yani bu da yalan söylemiyor, bu da yalan söylemiyor. Şimdi bu ikisinin arasını toplarken mesela akıl ve zeka kimde daha fazlaysa onun toplama usulü daha kuvvetli olacaktır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kim daha fazla yanında kalmışsa onun toplama usulü daha farklı olacaktır. Öyle değil mi? Meseleyi gördüğünü olduğu gibi hatırlama, daft Zapt etme dediğimiz, zapt etme, meseleyi zapt etme, kayda alma, kimin yanında daha kuvvetliyse, onun toplama yöntemi çok daha farklı olacaktır. Öyle değil mi? E şimdi sahabeler de hepsi bu konuda birbirinden farklı. Yani bir Ebu Hureyre'nin hıfzıyla, misal olarak söylüyorum, başka bir sahabenin hafzı biri olabilir mi? Mümkün değil. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buna dua etmiş. Bir Ayşe annemizin, bir İbni Mesud'un fıkh edişiyle, İbni Abbas'ın fıkhıyla başka sahabenin fıkhı biri olabilir mi? Mümkün değil. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Ibn Abbas'a dua etmiş. Allahümme o, fid din. Ey Allah'ım onu dinde fakih kıl diye. Böyle olunca herkes iki zıt meseleyi toplama yöntemi birbirinden çok farklı olabiliyor. Bu da farklı görüşlerin ortaya çıkmasına sebebiyet veriyor. Şimdi çok önemli bir mesele olduğu zaman, çok ciddi bir mesele, halifen yanına geliyorlar, halife haberlerle istişare ediyor, konu hakkında hüküm veriyor, zaten ihtilaf olamaz halifenin hüküm verdiği yerden. Ama bu takım güncel yaşantıda ortaya çıkan basit meselelerde her sahabe kendi fetvasını verdiğinden dolayı, kendi doğru gördüğünü verdiğinden dolayı az da olsa bir ihtilaf başlıyor. Yani bugünkü gibi değil yani ciddi ciddi şey İbn Abbas'ın mezhebi ayrı kılıç çekmiş, sen benim arkamdan namaz kılma, ben senin arkamdan namaz kılmam. Böyle bir olay yok onların döneminde. Ama ne de olsa ister istemez bir küçük de olsa ihtilaf söz konusu oluyor. Tabi bunlardan mesela bunların mezhebini alan tabi'in var. Öyle değil mi? Tabi'in gelip sahabeden ne öğreniyorlar? Tabi'in gelip sahabeden ilim öğreniyorlar. Asıl mesele burada çıkıyor. Şimdi diyelim ki sahaben Mekke'de, Medine'de yaşıyorlar. Tabi'in uzak yerlerden gelip sahabeye soru soruyor ve tekrardan kendi memleketine gidiyor. Veyahut da sahabe, misal sahabe Hazreti Osman'ın dönemine kadar hepsi Medine'de kalıyorlardı. Hazreti Ömer müsaade etmiyor bu sahabenin ayrılmasına. Hani konu olduğunda istişare etmek için özellikle belir Hazreti Osman döneminde sahabeler ikinci kısmında kılıfetinin sahabeler yavaş yavaş ayrılmaya başladılar, uzak beldelere gitmeye başladılar. Şimdi diyelim ki İbn Mesud gitti Kufede ve o bölgede kalıyor. <gülüyor> İbn Mesud orada vefat etti. <gülüyor> Akınız herhalde değil? İbn Mesud orada vefat etti. Radiyallahu anh. İbn Mesud vefat edince şimdi İbn Mesud orada ya. Sürekli oradakiler İbrahim Nakh, mesela İbn Mesud'a şey soruyor, soru soruyor i̇bn Mesud vefat edince ne olmuş oldu? İbn-i Mesud'un mezhebi olduğu gibi orada kalmış oldu. Şimdi bu adamın i̇bn Abbas'ı, Ayşe annemizi, diğer sahabeleri görme imkanı olmadığından dolayı hep işte Resulullah'tan gördüğünü yorumlayan da anlayan bir i̇bn Mesud var. Allah razı olsun. Onun mezhebi orada kalmış oldu. Öyle değil mi yani genel olarak? Şimdi öbür tarafta bir de Medine'de olanlar var. İşte i̇bnül i Musayyad, ondan sonra gelen İmam Malik, işte Kufe'de İbrahim ve nehye ondan sonra gelen İmam Ebu Hanife bunlar var. Bu da Medine ehlinin ameli. Yani Medine ehli nasıl amel ediyor? Böyle demek Resulullah böyle amel ederdi. Bir de hadis mekanı burası. Anlatabiliyor muyum? Ne olmuş oldu? Burada da bu mezhep kalmış oldu. Yani Saidü'l-Müseyyeb'in ortaya koymuş olduğu mezhep kalmış oldu. Şimdi bu Medine tarafında hadis yok. Medine, Mekke, Medine'de hadis yok. Öyle değil mi? Ama Kufe tarafında hadis, Basra tarafında hadis çok az. Niye? Çünkü uzak yani resulallah sahabeleri burada yaşamamışlar. Sürekli hadis burada rivayet edilmemiş. E şimdi bir yer var, misal veriyorum bir yer var, hadis yok. Her konu hakkında hadis var. Bunların mezhebi neye göre olacaktır? Hadise göre olacaktır. Öyle değil mi? Bir de şurada bir yer var, ellerinde hadis çok az. Yani veya çok az demiyorum, yani ellerinde hadis malzeme az yani çok çok bunlar gibi malzeme yok. Şimdi yeni bir mesele çıktı. Ne yapacaklar bu adamlar? E şimdi bilgisayar da yok meseleyi yatsınlar hemen konu hakkındaki bütün gelişler önlerine dökülsün. Veya işte atla uçağa yarım saat git, peygamberin sahabesine biraz hadis dinle gel. Böyle bir imkan da söz konusu değil. Ne yapacaklar adamlar burada? Bildikleri hadise kıyas yapacaklar. Öyle mi? Her yeni çıkan mesele beraberinde neyi doğuruyor? Kıyası doğuruyor. E şimdi kıyasla çıkan hüküm de farklı oldu bundan dolayı. İki bölge arasındaki Farklılık ciddi manada büyümeye başlıyor ve mezhebleşme başlıyor. Yani mezhebleşme yine tam manasıyla başlamıyor. Yani tam manasıyla bir mezhebleşme söz konusu değil. Daha sonra etbağ tabi geliyor. Onlar da bu bölgede bulunan büyük alimlerden şey almaya başlıyorlar. İlim almaya başlıyorlar. Her yer kendi şartlarına göre ilim alıyor. Yani bir yer mesela artık yavaş yavaş iki ekol oluşmaya başlıyor İslam dünyasında. Hadis ekolu verrey ekolü yani akıl ekolu diyor da bir görüş ekolü tabi biraz böyle söylemek doğru mudur bir de hadis ekolü şimdi bu tarafta hadise ağırlık veren hadislere göre hüküm veren bir şey var e mezhepler var bir tarafta aklı kullanan aslında bizim aklı kullanan görüşü kullanan derken yani böyle bu benim görüşümdür ben bunu hadisin önüne geçireceğim diyen insanlar değil ha yanlış anlamayın yani elinde malzeme olmadığından dolayı İmam Ebu Han'i benim mezhebimde gelerdir. çoğunlukta bu var Allah rahmet etsin Elinde olan bir malzemeye meseleyi kıyas ediyor sadece, öyle değil mi? Hakkında hüküm gelmeyen bir meseleyi, hakkında hükümü belli olan, nasıl olan bir meseleye işte onun üzerine ölçmek, onun üzerine kıyas etmek işlemi gerçekleşiyor. Ve işte şu anda belirgin olan hadis ve rey mezzetleri bu şekilde özet olarak oluşmaya başlıyor. Şimdi tabi'in de geliyor, etba'u tabi'in de geliyor. Onlar da bunlardan ilim almaya başlıyor. Tabi şimdi, İlk gelen insanlar bu nesle kadar peygamberimizin övdüğü insanlar. Hayrukum karni, sümmellezine yelunehum, sümmellezine yelunehum. En hayırlı zaman benim zamanımdır. Ondan sonra, onlardan sonra gelen de hayırlıdır, onlardan sonra gelen de hayırlıdır diyor peygamber. Üç asır peygamberimizin övgüsüne mazar olmuştur. Yine peygamberimiz de öyle bir zaman gelecek ki soracaklar sizin içerisinizde peygamberi gören var mı? Fetih onlara nasip olacak. Sonra sorulacak sizin için de peygamberin sahabesini gören var mı? Var diyecekler. Onlara da fetih olacak. Sonra direkt de peygamberin sahabesini göreni gören var mı? Yani etba-ı yine onlara fetih nasip olacak. Yani dikkat edersen hadislerde peygamberimiz bu üç nesli övüyor ve bunlar da gerçekten bu övgüye layık olan insanlar. Bu meseleler çok ciddi ihtilaflara sebep olmuyor. Yani bu tür meseleler çok ciddi ihtilaflara sebep olmuyor. Etba'u Tabe'in geliyor. Onlar da bunlardan mezhepleri almaya başlıyorlar. Şimdi böyle bir ortamda işte İmam Malik var. Yani böyle en çok görünen İmam Malik ve İmam Ebu Hanife var. Yani İmam Ebu Hanife biliyorsunuz 80 doğumlu hicri, 150 vefatlı. İmam Ebu Hanife var. Bir de İmam Malik var. Bunlar iki farklı. Ekolun tabi bunların kimisi işte e, sahabeyi gördüğünü iddia edenler var. Özellikle İmam Ebu Hanife'nin görmediğini iddia edenler var. E, biraz şey Karışık bir mesele. Tabi'in diyenler var, etval tabi'in diyenler var. Şimdi İmam Ebu Hanife'nin yetişmiş olduğu ortam, hadisin içerisinde az olmuş olduğu ve daha çok böyle aklın ön planda olmuş olduğu. Bir de İmam Ebu Hanife, Allah rahmet eylesin, önceden kelamla uğraştığı için, kelam, cedel, böyle bu konularda bayağı iyi. Yani şey, aklı kullanma meseleleri birbirine kıyas etme bu ikisini birleştirince ortaya bir güzel bir mezhep koyuyor. Zaten müştehit olduğu için her halükarda mezhebi güzeldir yani. Ortaya bir mezhep koyuyor. Öbür tarafta İmam Malik var. Yani İmam Malik'te biliyorsunuz Medine Ehli'nin ameli çok önemli. Hatta e, Halara'da tercih ettiği çok yer var yani Medine Ehli'nin amelini. Şimdi bu ikisinin mezhebi ağırlıklı olarak bu. Hadis ve aynı zamanda ne? Hadis ve aynı zamanda Medine ehlin ameli Bu tarafta yine tabi hadis Kur'an sünnet yani asıl olarak Ama malzeme ağzından kaynaklanan bir kıyas var Daha sonra İmam Şafi geliyor Biliyorsunuz İmam Şafi Hani İmam Malik'ten de ders aldığı için Başka bölgelerde kaldığı için Mısır'a da geldiği için Böyle genelde işte Şafiler derler En iyi mezhep bizim mezhep Hepsinin arasını toplamış yani Akıl ehliyle e, hadis ehlinin mezhebinin arasını toplamış Tabi İmam Şafi'nin gerçekten Çok büyük katkıları var Mesela işte er Risale kitabını yazıyor her risale biliyorsunuz usul fıkıh kitabı. Fıkhın ana delillerinin tam bir şekilde böyle kaidelenmesine, kurallanmasına İmam Şafi yardımcı oluyor. Yani herkesin kafasında bize bir kıyas. Kıyas zaten vardı. Yani kıyas yok değildi Peygamberimiz'in döneminde. Ama bu yazılı değildi. Öyle mi yani? Bu yazılı bir şekilde değildi. Veya netik mensuh onların döneminde vardı. Ama bu yazılı değildi. Diğer imamların da <gülüyor> iştihat uslubunda, metodunda bunlar vardı. Yarın anlatacağım inşallah usul fıkhı dersinde. Ama bunlar yazılı değildi. İmam Şafi geldi ne yaptı? Oturup bir kitap yazdı bu konuda. Bapları, konuları belirginleşmiş. Yani bir isteyen alıp usul fıkhın, fıkhın ana konum neyi, nedir? Yani fıkhın delilini çıkardığımız noktalar nelerdir diyebileceği İmam Şafi ortaya bir kitap koyuyor. Ve bu kitabın ismi de ne? Er Risale kitabı. Yani usul fıkhıda ilk yazılan kitaplardan değil tabi İmam Şafii de ortaya bir mezhek koyuyor daha sonra gelip ondan ders alan İmam ne var? İmam Ahmet var öyle mi? İmam Ahmet İmam Şafii'nin öğrencisi şimdi İmam Ahmet ee, daha çok hadisçi yani bir adam dünyayı gezip hadis topluyor öyle değil mi? Kendi müsnedini oluşturuyor tabi kendisi değil de daha sonradan oluşturulsa da İmam Ahmet hadisçi dünyayı geziyor işte hadis topluyor şimdi elinde malzeme çok olduğundan dolayı fazla kıyasa falan baş vurmuyor. çünkü elinde malzeme var yani konu hakkında mesela bir konuda konuyla ilgili bütün rivayetleri toplamış. Zamanın imamı, Ehl-i Sünnet'in zaten imamı biliyorsunuz. halk Kur'an meselesinde Ehl-i Sünnet'in imamı oluyor. Bir de hadiste imam. Yani millet dünyanın öbür tarafından Afrika'dan gelip ondan ders almaya gelenler var. İmam Ahmed'ten ders almaya gelenler. O kadar da meşhur biri. Şey Yahya İbni Ma'in var onun döneminde yine büyük alimlerden. Tabii böyle olunca şimdi İmam Ahmet daha çok hadis mezhebi. Ve nekadem bir konu hakkında bir görüş diyor ki, mezhep fıkhıda en çok mezhette görüş olan mezhep İmam Ahmet'in mezhebidir. Okuyunca görürsünüz, bu konuda işte İmam Ahmet'ten iki rivayet var, üç rivayet var, dört rivayet var. Hatta bazı bazıları, tabii bu bir iddia ben kendim okumadım, duydum sadece, ilim ehli birinden. Bak bir konuda 16 görüşün olduğu söyleniyor İmam Ahmet'in mezhebinde. Bunun genel sebebi nedir? Genel sebebi. İmam Ahmet hadisi, konu hakkında bir şey söylüyor, eline bunun değişine bir hadis geçince fikrini değiştiriyor, hadisi çünkü. Bir de o dönemde şimdi, hani biz belki olaya biraz farklı bakabiliriz. Şimdi bizim gibi bütün hadisler toplanmış veya hadisin bir kelimesini yazıyorsun, bütün lafızları önüne geliyor. Bilgisayarda hadis programları falan, helfiye falan, böyle bir şey söz konusu değil o dönemde. İnsanlar gezerek, kendileri çaba göstererek bir şeyler topluyorlar. İmam Ahmet'in durumu da böyle. Yani diyelim ki elinde bir hadis var, yenisi geliyor İmam Ahmed'in eline, yenisi geldiği zaman tabi bir fikir değişmiş oluyor. Burada da mezhebçilik anlayışı yok, bu döneme kadar da mezhebçilik anlayışı yok. Çünkü büyük alimler yaşıyor, etba'u tabi'in var veya İmam Ahmet'den önce. insanlar gelip soru soruyorlar, öyle mi? Diyelim ki bugün A şahsı, A'dan büyük alim bu bölgede, yarın B burada, gelip buna soruyorlar, bu ne dese onu yapıyorlar. Yarın buna soruyorlar, bu ne dese bunu yapıyorlar. Neyi yerine getiriyorlar? Yani işi gidin ehline sorun. Bilmiyorsanız işi ehline sorun. Bunlar da gidip o konuda <gülüyor> alim olan insanlara soru soruyorlar. Şimdi daha sonra bu üç asır vefat ettikten sonra yerine gelen alimler işte fıkhı öğrendikten sonra amaçları cedel olunca, birbirlerine çok tartışınca fıkıh alanında ciddi problemler yaşanmaya başlıyor. Artık o, o onun söylediğini eleştiriyor, onun söylediğini yani önceki saygı ve ihtiram da söz konusu olmayınca onun söylediğini eleştiriyor. Onun söylediğini eleştiriyor. Hicri 4. asırdan sonra mezhepleşme başlıyor. Yani Hicri 4. asırdan sonra bu mezhepler yazılmaya başlıyor. Yani rivayata var olan yazılanlar ümde olarak kabul ediliyor. Yani, yani bu artık bizim ümdemizdir diye, budur bizim dayanağımız diye bu şekilde işte kadılar mezheplere göre belirlenmeye başlıyor. Şafi mezhebinin kadısı, Hanifi mezhebinin kadısı. Öyle mi? Ondan önce de belki alimler bu metodu takip ediyor olabilirlerdi. Yani mesela Hanifi İmam Ebu Hanife'nin metoduna uyan bir alim. Onun fıkıh metoduna göre işte fetva veren bir alim olabilir. Bu sıkıntı değil. Ama yani böyle mezhebleşme, körü körüne önüne bir kitap koyup sadece budur. Yani sadece biz buna bakarız deme. Bu asırdan sonra çıkıyor. Bunun en büyük delili nedir? Mesela İmam Ebu Hanife'nin daha döneminde iki tane en büyük talebesi İmam Ebu Hanife'ye ciddi manada muhalefet ediyorlar yani. Öyle değil mi? İmam Ebu Yusuf da, İmam Muhammed'in Mesela bir konuda mezette okuyoruz. Bu Ebu Hanife'nin görüşü ama İmam Yusuf'un görüşü budur. Anlatabiliyor muyum? Demek ki o dönemlerde körü örneği bir bağlılık söz konusu değildi. Yani insanlar araştırıyorlardı. Daha kuvvetli bir delil gördükleri zaman kendi imamları dahi olsa onun görüşüne muhalefet edebiliyorlardı. Daha sonra işte bu cederleşme, ile beraber takvanın kalkması, insanların böyle e, amelden ve itikattan ziyade ölen verdikleri konuların işte efendim tartışma olmasıyla beraber mezetleşme söz konusu oluyor. Kadınlar artık mezheplere göre veriyor. Yani herkes kendi kabul ettiği mezhebin yanına gidecek. Bu da neyi öldürüyor arkadaşlar? Fıkhın, iştihadın ve işte o melekenin ölmesine sebebiyet veriyor. Şimdi ne demek bu, buna sebebiyet vermesi? Mesela şimdi eski dönemde adam sana soruyor, hadis öğreniyor, usulü fıkha bakıyor, düşünüyor. Yani bir şey ortaya çıkarmaya e Şimdi yeni dönemde, işte 4. asadına önünde zaten kitap var. Yani ne düşüneceksin? Açıyorsun, namazda eller nereye kaldırılır? Eller işte bu mezhepte, mesela hanefiyim ben, eller kaldırılmaz. Tamam bitti. Öyle mi? Eskiden böyle bir şey olsa adam soruyor ya hadis var mı bu konuda? Hadis var. Yani sürekli beyin bu konuda çalışıyor. Bu meleke sürekli canlı vaziyette. Ondan sonra iştiyak yavaş yavaş ölmeye başlıyor. Taklit eden alimler piyasaya çıkmaya başlıyor. Yani. Artık alim dedikleri ne oluyor? Gabiyet tipisistanlar çıkıyor herhalısında. Alim dedikleri bir fıkhın, bir mezhebin fıkhının metnini ezberleyen adamın ismi alim oluyor. Yani mezhebin hepsini bilen, bizim mezhep böyledir diyen insan alim oluyor. E eskiden öyle alim olmak kolay değil. Hadis bileceksin, usul bileceksin, geleceksin, şey işte insanları tanıyacaksın, farklı fetvaları göreceksin ki sana alim densin. Bu bu şekilde ölmüş oluyor. Bu da şu anda içinde bulunduğumuz yani meselelere çözüm bulamama, fıkhi meselelere çözüm bulamamanın en büyük sebebi budur. Yani bir o dönemdeyim, bu Hanifenin e, fetvalarına bakıyorsunuz, hiç olmayan meselelere bile bir şeyler bulmuşlar. Çünkü kafa sürekli çalışıyor, yani bu işlerle uğraşıyor. Daha sonra da bak şu anda bile bu kadar imkanların gelişmesine rağmen şey bulamıyoruz. Fakih meselelere ciddi manada çözüm bulunamıyor. Sebebi ne nedir? Sebebi de uzun dönem İslam aleminde istihadın yatmasıdır. Öyle değil mi? Daha sonra birileri geliyor, bu yazılan kitapları. E, muhtasar demiş olduğumuz muhtasar yapmaya başlıyorlar. Yani böyle kelime. Bir kelime içinden manaları var. Daha sonradan gelenler bu muhtasarlara haşiye düşmeye, şerh düşmeye başlıyorlar. Daha sonra gelenler bu şerhlere haşiye düşmeye başlıyorlar. Bak dikkat edin. Daha sonra gelenler bir kitabın mesela bir Cemül Ceva Mehmet'e okutulan inan ki sayısız şerhini haşiyesini bulabilirsiniz. o yani. ya arkadaş bu kitabı haşiye yazana kadar oturup yeni bir usul fıkıh kitabı yazsaydın. Öyle mi? Yeni bir şeyler ortaya koysaydın. Yani Haşiye nedir? Sen hocandan duyduğunu okurken not, not yani. Altına tuttuğun nottur. Öbürü şerh yapıyor, onun şerhine bakıyor. Kitaplar aynı. Böylece ne oluyor? İslam ilminde, ilimlerde, İslami ilimlerde, şerai ilimlerde bir duraklama söz konusu oluyor. Zaten bir şey durdu mu gerilemeye başlar. Yani bir şey duraklama dönemine girdi mi otomatikmen gerileme dönemine başlar. Ondan sonra gerileme başlıyor, gerileme başlıyor. E şimdi elde malzeme yok. Bir de mesela diyelim ki çok büyük bir fıkıhçı. Ciddi manada büyük bir fıkıhçı hiç hadis bilmeyebilir desem iğrarım. Yani hadis bilmiyor adamın hadis ilminden haberi yok. Velahu ta diyelim işte İmam Hattab'ın dediği gibi fıkıh ehli ve ha hadis ehli ve rey ehli mesela. Diyelim yapalım. Fıkıh ehli ve hadis ehli oluşuyor. Şimdi bir de hadisçiler var mesela İbn Teymiye gibi, İbn Kayyim gibi gelip de böyle yeniden tecdid yapanlar var. Mesela de Allah tüm hersine rahmet etsin. Selefimize rahmet etsin. Şimdi İmam Hattab'ı diyor bir fıkıh ehli var diyor ben baktım zamanıma Mehal-i Müslünen de bu Davud'a düştüğü nokta ben baktım diyor bizim zamanımıza iki çeşit insan oluşmuş. Bir hadis ehli var bir fıkıh ehli var. Hadis ehli diyor neredeyse fıkıh hiç bakmaz diyor sadece hadis ezberlemekle uğraşır yani metni hiç, hiç metne bakmaz metinden anlaşılması gereken metni ele alıp çıkması gereken hükmü anlamaya yönelik hiçbir çalışma göstermez diyor. Rey ehli de diyor hiç hadise bakmaz. Yani neredeyse diyor fıkıh ehli de rey değil. Fıkıh ehli de hiç diyor hadise bakmaz. Neredeyse Zaihi zayıftan, zayıfı uydurmadan ayırabilecek seviyede değiller. Oysa diyor hadis işin aslıdır. Fıkıh işinin binasıdır. işin binasıdır. Nasıl ki diyor hadisiz bir e, temelsiz bir yapı, bina hadisiz bir şeye benzer. Hadisiz bir fıkıh da temelsiz bir yapıya benzer. Temelsiz bir yapı ayakta durur mu? Mümkün değil. Yıkılır. Aynı şekilde diyor fıkıhsız bir hadis anlayışı da boş boş hadis ezberlemede bu da diyor şeye benzer, binasız bir temele benzer. Binasız bir temelinin temelin ismi nedir? Harabe, öyle değil mi? Vallahi temeli attılar yapmadılar işte falan yerde bir harabe var diyoruz. da ismi harabedir, aynı bu dönem oluyor. Yani bir taraf tamamen işte hadise yöneliyor, sadece hadis ezberiyle iştigal ediyor, metin tenkili kesinlikle yok. Öbür tarafta fıkhı, işte dedim olduğum bu küçük metin kitapları var, fıktan metin var metinler. Bu metinleri ezberliyorlar. <gülüyor> Bu metinlere birileri haşiye düşüyor Birileri şerh düşüyor Birileri şerhe haşiye düşüyor Birileri geliyor haşiyetül haşiyetül bilmem ne diyor Haşiyenin haşiyesini yapıyor Ya ortaya yeni bir şey koysana İhtilaflı bir meseleyi çözümlemeye çalışsana Güzel bir kitap yazsana Bunlar yok e Bir de şimdi e, takva da yavaş yavaş kalkmış Ağustadan Semmeliklere yarama meselesi başlamış İşte benim mezhebim daha işte Benim babam senin babanı döver Benim hocam senin hocanı döver İmam Şafii İmam Ebu, İmam Şafi, İmam Ebu Hane, yani işin esprisi de bu. Bu dönem başladığından dolayı ne olmuş oluyor? Hem avam olan halka zarar vermiş oluyor bu. Hem İslam ümmetinin fıkıh alanında ve şer'i ilimlerdeki ilerlemesine bunlar bir ne çekmiş oluyorlar? Bir perde çekmiş oluyorlar. Tabi arada dediğim gibi bazı alimler geliyor ya bu bu iş böyle gitmez diye hem fıkıh hem hadiste öne, öne çıkan alimler bir işte İmam Hattabi gibi bir Hafız İbni Hacer gibi bir İmam Neuvi gibi bir İbn-i gibi, bir İbn-i gibi, öyle değil mi? Bir İmam Şevkani gibi, bir işte Sanani gibi alimler çıkıp da hem fıkıh hem hadisi bir araya toplamaya çalışmışlarsa da hepsi kendi yaşadıkları dönemlerde ciddi manada tepki görmüşler, ciddi manada tepki görmüşler ve çoğu memleketlerinden sürülmüşler. Yani ciddi, sebebi ne? Şimdi adamın biri burada oturmuş, tamam? Ezberlediği kitabın yaprak sayısı yüz sayfa. Onunla bir cübbe dediğim giymiş sırtına. Millete fetva veriyor, adam yiyor, içiyor, geçiniyor. Alim, yani bunun ismi alim. Öyle değil mi? Öbür taraftan biri geliyor, diyor ki bu iş böyle olmaz. Yani alim olabilmek istiyorsan, hadisin de hepsini bileceksin, fıkhın da hepsini bileceksin, usulü fıkhı da bileceksin, okuyacaksın. Şimdi sen bunun saltanatını salladın. Öyle değil mi? Bunun rahatını bozdun. Yani bu rahat durur mu? Hemen ne yapacak bu? Seni bir şekilde, e, senin e, gidişatını durdurmaya çalışacak. Bu da neyle olur? Bu da sultanı devreye sokarak. İşte bu adamlar yenilikçi, bu adamlar işte yakında hilafete de gözükken, işte bunlar şeyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar diye genelde bu alimlere ciddi manada sıkıntı çektirmişler. Mesela İmam Bukhari de bunlardan biridir yani gittiği yerde İmam Bukhari'yi kovmuşlar yani memleketinden. Düşün İmam Bukhari gibi bir insanı memleketinden sürmüşler yani öyle büyük bir hadisi. Sebebi de nedir? Sebebi de ne budur? Birilerinin saltanatında rahatsız olması. Bugün burada da böyle. Yani bizim yaşadığımız, almış olduğumuz kötü mirasın devamı aynı şekilde devam ediyor. Bir yerde bir koca vardır, bu koca nedir, bu koca bir tane ilmihal okumuştur, kocadır. Millet zekatını da verir, maaşını da alır, adamın keyfi yerinde, ıfkat da götürüyor, ondan sonra önerir mi? Bir taziye gelir, konuşur, cebine 500 dolar para koyarlar, 3 gün bir taziyede oturur, 1000 dolar para alır. E şimdi, yani bundan daha güzel bir saltanat olur mu, bundan daha güzel bir rahat olur mu? Göbeği burnunu geçmiş, önünü görmüyor adam, yarım metre önünü görmüyor göbeğinden. Şimdi bir tane geliyor ki diyor ki mesela bunlar sünnette yoktur. Misal yani diyelim ki adamın en büyük para kazanma iki yeri. mevlutler, ondan sonra şeyler, taziyeler. Sünnette böyle bir şey yoktur dediğin zaman ne olmuş oluyor otomatikmen? Adamın ekmek kapısını öldürür. Yani adam bu milleti soyacak, seçim adamın ekmek kapısını kapattı Adam sana saldırıyor. Saldırırken de ne yapıyor? İşte şimdi artık öyle bir şey yok. Hani İslami bir şerai bir devlet yok. Bazı isimler var. Efendim bunlar Vahabi Bunlar hiçbir şey kabul etmiyor Ya arkadaş ne ala ne Vahabisi Ben diyorum ki İmam Müslim'de böyle bir hadis geçiyor Şimdi bunu Vahabi ki bunlar İmam Müslimcü De ki bunlar Muhammedçi ki bunlar Peygamberci Kafama yatsın Bunlar Vahabi Bunlar Selefi Ne alakası var Yani anlatabiliyor muyum Birilerinin saltanatı rahatsız olunca Bizim zamanımızda olduğu gibi O dönemde de aynı şekilde ne yapıyorlar O dönemde de aynı şekilde insanlar buna karşı koyuyorlar Şimdi otomatik otomatikmen ne olmuş oluyor? Bir tarafta işte böyle pek mezheplere, yani bir mezhebe bağlı kalmak şart değildir. Sünnete uymak gerekenler. Son dönemlerde de bu var biliyorsunuz. Bir tarafta da mutlaka ve mutlaka mezhebe bağlı kalınmalıdır diyen insanlar var. Doğal olarak da iki tane ne var? Görüş var. Saat kaç oldu bu arada? Saat kaç? Yedi buçuk. İki tarafta ne olmuş oluyor? İki tarafta iki şey farklı şekilde mezhep meydana gelmiş oluyor. Şimdi işte bir mezeme bağlı kalmak caiz midir, bir mezeme bağlı kalmak caiz değil midir diye bayağı bir şey yapılmış, bayağı bir tartışmalar olmuş. Şimdi kitabınızın ilk bölümünde kitaplarınıza bakıyorsunuz, sayfa 7. Şimdi burada yazar, genel olarak vermiş olduğum bilgilerde, yani özet olarak böyle hani meseleyi şey yapın diye, biraz anlaşılsın diye bir sıkıntısı olan var mı? Anlaşılmayan bir nokta var mı? Yok. Şimdi yazar burada sünnete tabi olma ve muhalif sözleri terk etmeyle ilgili dikkat ederseniz bir baş açmış. Yani böyle bir konuya başlamış. Tabii e, bundan önce yazarın şöyle bir şey yapması gerekiyordu. Önce Kur'an ve sünnetten Kur'an ve sünnetten e işte sünnete uymanın Peygamber Aleyhissalatu vesselam bir konuda bir şey söylemişse mutlaka ona tabi olmak gerekir diye yazarın aslında bir bab gerekirken önce sahabenin söylediklerinden başlamış sonra dört büyük imamın bu konu hakkındaki sözlerini söylemiş. Zaten ben yani konunun içine dediğim gibi e, dört büyük imam diye bildiğimiz imamlarımız bunlar bir mezhep, bu benim mezhebimdir buna tabi olun diye kimseye böyle bir şey dememişler sonradan gelenler bunların görüşlerini yazınca ortaya ne çıkmış olmuş? Ortaya da böyle bir e, tablo çıkmış şu anki maalesef böyle üzücü yani üzücü aslında insanların mezhebe tabi olması değil, mezheplerin birbirine düşman olması. Yani üzücü olan bu, aynı dine mensup. Şimdi adam diyor ki, kocam ben mezhep değiştirebilir miyim? Ya din mi değiştiriyorsun? Mezhep değiştirirken ne yapmam lazım? Şimdi din mi değiştiriyorsun eğer İslam dairesinin içindeysen? Yani hani üzücü olanlar bunlar. Fıkıh kitabında adam bap açmış mesela. Misal, Hanefi Şafi'nin arkasında namaz kılabilir miyim? Öyle mi? Yani Hanefi Şafi'nin arkasında... Yani bunu, geçen de söyledim, bunu söyleyen normal bir insan olsa anlarsın, bunu İmam Nevevi gibi mecmuda bir alim yapıyor yani. Hani sözde hadis ehli, fıkıh ehli ve en sevdiğimiz alimlerden yani İslam dünyasının en değerli alimlerinden biri, o bile bunu yapabiliyor yani mezhebin götürüsü. Yavuz sahabenin de farklı görüşleri vardı ama hiçbir sahabenin ben senin arkandan namaz kılmam, çünkü senin böyle bir fikrin var dediğine dair bir rivayet söz konusu mu mümkün değil yani tekrar söylüyorum yanlış anlaşılmamak için. Üzücü olan mezheplerin varlığı değil. Yani mezhepler belki bir fıkıh metodu ortaya koymuşlardır. Üzücü olan insanların mezhepleri olan taassubu ve mezhepler arası çeliştiğinin böyle düşmanlığın bu denli büyük olması. Biliyorsunuz bir dönem Şafi Hanefi ile evlenebilir mi? Efendim evlenemez ama kitaba kıyasla evlenebilir. Yani böyle bir Zaman geçirmiş bir ümmet var, birbirlerine kılıç çekmiş mezheplerin birbirlerine kılıç çekmiş olduğu bir ümmet var. Birbirlerinin parmağının hala yaşanan parmak kesme gibi olaylar var. Adam teşevitte parmağını oynatıyor diye parmak kesme gibi olaylar var. Üzücü olan nedir? Üzücü olan bunlardır. Şimdi e, yazar diyor ki burada imamlardan sözlerine vakıf olabildiklerimizi vermemiz demiş faydalı olacaktır. İşte onları taklit edenlere, hatta mertebe bakmından onlardan alt derecede olanları körü körüne taklit edenlere. Ve onların sözlerine ve mezheplerine gökten inmiş gibi tutunmuş olanlara umulur ki bir nasihat ve hatırlatma olur. Dikkat ederseniz yazar. Burada güzel bir uslup izliyor. Yani mezhebe tabi olanları düşman olarak karşısına almıyor. Mezhebe tabi olanlara bir nasihat ve hatırlatma. Nasihat biliyorsunuz bu dinu en nasihat. Din nasihattır. Nasihat bu dinin gereğidir. Aynı zamanda hatırlama. Hatırlat. Hatırlatmada ne vardır? Fayda vardır. Fezekir. Eee... Hatırlat der ki umulur ki hatırlatma müminlere ne yapar? Müminlere fayda sağlar diyor Allah Azze ve Celle. Yani yazar bir düşmanlık içerisine girmiyor. Mezhebe böyle körü körüne, bak burada dedi zaten, körü körüne taklit edenlere, onların mezheplerine gökten inmiş gibi bakarlar. Yani benim mezhebim kata yapmaz. Benimki söylemişse kata yapmaz diyor mesela. Adam ee, buna mesela yazar bir hatırlatma ve nasihat yapıyor. Ayet-i kerimeye Arap suresinin başlarında olan bir ayet. Size Rabbinizden indirilmiş olana tabi olun, onun dışında delillere, dostlara tabi olmayın. Ne az hatırlıyorsunuz? İttebi olma, unzileylekum ve Rabbi kum walatettebi uminduni evliya kaniylemne tezekerun. Diye ayet de Allah bize indirilen Kur'an kelime tabi olmayı bize. Yani yazarın burada kendisiyle delil aldığı nokta bu. Yani Kur'an kelime tabi olmanın zorunluluğu, şahslardan ziyade Kur'an kelime tabi olmanın zorunluluğundan yazar ne yapıyor? Yazar bahsediyor. Tabi bunun yanında mesela Allah'ın Kur'an kelimesi Hidayet diye vasfetmesi, Kur'an-ı Kerim'in rahmet diye vasfetmesi, Kur'an-ı Kerim'i yol gösterici diye ayetler konu uzamasın diye kısa söylüyorum. Yol gösterici olarak vasfetmesi, içinden ümminlere şifanın olduğunu bahsetmesi, Kur'an-ı Kerim'e uymanın gerekli olduğunu ne yapan gösteren e, ayetler. Aynı zamanda hadis-i şeriflerde Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor mesela? تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّ اِنْ bihima, بِهِمَا لَنْ تَضِلُّ بَعْدِ اِنْ bihima. Size iki şey bıraktım eğer onlara tabi olursanız sapıtmazsınız. Biri de nedir? Allah'ın kitabıdır. Biri de Allah'ın kitabıdır. Öbürü de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Peygamberimiz diyor kim Kur'an-ı Kerim'i önüne koyup Kur'an-ı Kerim onu sürüklerse bu insan cennete gidecektir. Yani Kur'an-ı Kerim'i önüne koyup Kur'an-ı Kerim'in peşinden gider. Kur'an-ı Kerim'i kendine rehber yapar. Öbür taraftan, tabi burada yazların almadığı, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmanın gerektiğini biliyorsunuz. Yani bunu işte çok e, konu işlerine bahsetmiş olduğum ayet ve hadislerden Allah Azze ve Zelle direkt bize kuran içerisinde adres gösteriyor. Yani ona tabi olma noktasında bize bir adres göstermiş. Bu adres de kimdir? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. İşte beni seviyorsanız bana yani ona tabi olun. Resulullah'a tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Resul'e itaat eden Allah'a itaat etmiştir. Resul'e itaat ederseniz yolu bulursunuz. <gülüyor> Hidayeti bulursunuz. Resul'e itaat ederseniz umulur ki rahmet olunursunuz, umulur ki merhamet olunursunuz, umulur ki ateşten korunursunuz gibi ayetler hep bize neyi gösteriyor? hep bize gösteriyor ki Rabbine and olsun ki aralarında çıkan çekişmelerde seni hakem kılıp verdiği hüküme razı olup işlerinde sıkıntı duymadan tam bir teslimiyetle teslim olmadıkça senin, sana iman etmiş olmazlar Rabbine and olsun ki iman etmiş olmazlar Allah'a ve ahiret güne inanıyorsanız çekiştiğiniz meseleleri ne yapınız Resulullah'a ve Allah'a götürünüz diyerekten Allah bize kitaptan sonra ne öğretiyor kitaptan Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı adres olarak gösteriyor Kitabı anlamada da Peygamber adresi olarak gösteriyor. Yani biz sana bu kitabı indirdik ki sen bunu insanlara açıklayasın diye. Anlatabiliyor muyum? Nahl suresindeki bu ayet konuyu bitiriyor. Yani kitabı anlarken de diyor Allah, peygambersiz bir kitap anlaşılmaz. Aleyhisselatu vesselama ne yapacaksınız? Götüreceksiniz. Bunlar Allah ve Resulüne tabi olmanın gerekliliği. Bir de bunun yanında <gülüyor> sahabeden sözler getirmiş. İşte mesela getirmiş olduğu birinci söz İbni Mesud'dan. Sizden biriniz dinde bir kimseyi taklit etmesin. Zira o iman etmişse iman etmiş, küfretmişse küfretmiş olur. Yani sizden biri dinde e, altta kaynağı da vermiş zaten. Sizden biri dinde birini taklit etmesin. Çünkü o iman etmişse sen de iman etmiş olursun taklit ettiğinden dolayı. Kâfir olursa sen de kâfir olmuş olursun. İlle de birine uyacak olacaksanız ölmüş olan sahabelere uyunuz. Tabii bu sözün konumuzla hiçbir ilgisi yok. Yani getirmiş olduğu bu sözün istişat noktasında konumuzla hiçbir ilgisi yok. Burada itikattan bahsediyor. İtikatta zaten ne olmaz? İtikatta zaten taklit olmaz. Yoksa hada bile birbirlerini taklit ediyorlardı. Mezmum olan, yerilen taklit değildir. Mezmum olan yerilen taklide taassup etmektir. Öyle değil mi? Yani mesela misal örnek veriyorum. Adam açıyor hadis kitabını. <gülüyor> i̇şte onlarca hadis var. Resulullah Aleyhisselatü vesselam'ın el kaldırdığına dair Rukudan önce ve seceden rukudan önce rukudan sonra ellerini kaldırdığına dolayı hadis var. Atıyor adam bir ilmi hal kitabını, bizim mezhebimizde eller kaldırılmaz. Ben elimi kaldırmam diyor. Yerilen budur işte. Yoksa adamın açıp o fıkıh kitabına bakması değildir. Bizim eleştirdiğimiz bu değildir. Adam ben hanefiyim diyebilir. Sıkıntı bu değildir yani. Sıkıntı buna hadis açığa çıktıktan, nesulullah fiili açığa çıktıktan ve bu belli olduktan sonra körü körüne buna tabi olmaktadır. Yani sıkıntı olan mesele budur. Tabi burada yazanın getirmiş olduğu söz belki taklidi yeriyor ama bu taklidin şeyi yoktur. Bu taklidin fıkhda taklitle bir alakası yoktur. Çünkü İbn Mesud'dan insanlar gelip soru sorduğu zaman İbn Mesud onlara fetva veriyordu. Öyle değil mi? İbn Mesud'un taklitten kastı bu olmuyor. Yedi büyük fukahadan biri kimdir? İbn Mesud'tur. İbn Mesud'un taklitten kastı fıkhta taklit olsaydı kendisine soru soranlara beni taklit etmeyin derdi. Öyle değil mi? Böyle veya işte küf şey tarafına gittiği zaman Oralarda insanlara benim söylediğimi almayın. Gidin hadis duyun derdi. Böyle bir şey ne deyiz söz konusu değil. Sonra Muaz Cebel'den bir rivayet getirilmiş. Şu üç şeyden sakının. Alimin süçmesi, münafırın Kur'an ile Kur'an'ı alet ederek mücadelesi ve boyunlarınızı koparan dünya. Âlimin süçmesine gelince hidayet üzere olsa bile onun dininizde taklit etmeyin. Bunu da tabii konumuzla bir alakası yok. Yani Allah Azze ve Celle diyor ''Feselü ehlel zikrin kuntum la ''Bilmiyorsanız işi gidin ehline sorun'' diye. Ee, bu başka bir şeyden bahsediyor. Tabi yazar da dediğimiz gibi yani hani insanlara taklidin bak sahabe bile taklidi çok e, böyle övmemiş. Taklit kötü bir şey. Şimdi yazar da aslında haklı. Yani şöyle haklı yazar. Taklit öyle bir boyuta ulaşmış ki susmak mümkün değil. Ne bulsam getireyim diyorsunuz yani. Taklidi yeren ne buldunsa kitaplarda getireyim koyayım. Olur ki bu insanlar bu kadar körü körüne taklitten ne yaparlar? Körü körüne taklitten vazgeçerler. Hatta taklit öyle bir boyuta almış ki bir kadının biri bana sordu, dedi ki peygamberimizin zamanında insanlar hangi mezhebe tabiydi? Yani mezhep öyle bir yerleşmiş ki hayatlara, yani kadın zamanında diyor ki peygamber bile mezhepsiz olmaz. Onun bile bir mezhebi vardı gibi. Bana dedi ki, onun döneminde insanlar hangi mezhebe tabiydi? Daha sonra İbn Abbas'tan şöyle bir rivayet getiriyor. Hataları olan alime tabi olana yazıklar olsun. Oradakiler bu nasıl olur deyince o şöyle cevap verdi. Bir alim kendi görüşüne göre bir şey söyler. Sen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen ilim ona ulaşınca hatalı olan görüşünden döner. Fakat kişi hala bu alemin hatalı görüşünü taklit etmeye devam eder. İşte böyle kimselere yazıklar olsun diye İbn Abdülber Camiül Beyanül İlm diye ilmin faziletini anlatmış olduğu kitabında bu rivayeti getiriyor. İşte konumuzla alakalı olan görüş söz bu. Yani tam böyle 12'de vuran söz bu. Bir alim bir görüş söyler. Yani yarın anlatacağını da dört büyük imamın da bu konuda sözleri var. Benim mezhebim hadistir diye. Hadis benim mezhebime muhalif olursa ona tabi olun diye. Yarın bu konuyu anlatacağız inşallah. Burada bırakacağım çünkü bugün. Yani burada dikkat ediyorsanız, bir noktayı fark ettiyseniz eğer, burada ne yapıyor? Burada İbn Abbas'ın anlatmış olduğu, tabi olunmaması gereken, tabi olunduğu zaman yazıklar olsun sözünü, hak eden adam kim? Biri bir fetva veriyor, ondan sonra işte bir şey geliyor, bir efendim nedir? Ee, bir alim, alim o alime Resulullah hadisi geliyor diyor ki ben bu hadiste yani ben görüşünden döndüm. Adam görüşünden dönüyor da ona tabi olan gene görüş görüşünden dönmüyor. Yazıklar olsun denilen insan kimdir? Yazıklar olsun denilen insan budur. Şimdi bunun örneği yarın geleceği gibi burada hemen kısa söyleyip bitireceğim zaten. Diğerini Ravahani diyor ki hadi benim mezhebim hadistir. Benim mezhebimle hadis çelişirse benim mezhebime ne yapın benim mezhebime alın. Bir konu geldi önümüze. Konuya baktık. İmam-ı Hanife böyle demiş. Bir baktık bu konuda demiş. Müslim'de hadis geçiyor. Bu hadislerin sahih olduğuna ümmet ittifak etmiş. Şimdi yapmamız gereken nedir? İmam-ı mezhebi burada söylediği midir? Hadis midir? Hadistir. Yani şimdi ben diyorum ki misal örnek veriyorum. Arkadaşlar ben bu dersi anlatıyorum. Doğrular Allah'tandır. Yanlışlar bendendir. Ben bir gün ölürsem biri derse sizin hocanız size bu meseleyi yanlış anlatmış, delilini getirir de ben bu görüşümden dönüyorum. Tamam mı? Ben ulaşabildiğim doğru budur. Ben eğer ölürsem, yetişemezsem, ise benim yanlışımı gösterirse ben bu görüşü örnek veriyorum ha dönüyorum. Ben vefat ettim, bir tane hoca geldi dedi ki bunu dinledi, hocanız yanlış anlatmış dedi. Bu iş böyle olmaz. Delili de budur. Pat pat pat hadisleri saydı. Sonra dönüp bana diyebilir mi? Sizin hocanız zaten hiçbir şey yaramaz işte hep yanlış fetva veriyor diyebilir mi? Niye diyemez? Çünkü ben demişim, hadis bana gelirse, delil gelirse ve ben yanlışsamsa benim dediğimi almayın. Ben bundan dönüyorum, tövbe ediyorum o görüşümden diye. İmamların hepsi de böyledir. Yani yarın anlatacağımız gibi siz de dersi kontrol edelim. Bir dahaki dersimize tabii yarın derken siz de dersinizi kontrol edin mutlaka. Göreceksiniz ki nedir mesela? imamların hepsi bunu söylemişler. O zaman problem imamlarda değil. Yani imamlarda mezheplerin hadisi olduğunu söylemişler. Problem sonradan gelip onların bu sözü olduğu halde, hadis onlara muhalif çıktığı halde hala işte benim imamım niye bu hadisi bilmiyor muydu? Anlatalım. Benim imamım ya bunları da anlatacağız önümüzdekiler. Benim imamım bu hadisi bilmiyor muydu? Sen daha mı iyi biliyorsun? Sen daha mı iyi halin oldun? Gibi böyle kendi kendine kandırma basit, insanın kendini basite düşürmüş olduğu sözlerle adamın itiraz edip hala o hatada devam etmesi, bizim itiraz ettiğimiz o aynı zamanda yazarın da, Son sözde tam konu hakkında bir sözdür. İtiraz ettiği konu budur. Ve ahiru davane elhamdülillahi rabbil alemin. Haftaki dersimizi zaten söyledim. Şu şey burada bahsediyorsunuz imamların sözlerinden. Konuyu bitiren kısmı